...ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız... ...ve ben Can Tombil. İklim için programı başladı. Ben Hücaz Sarmaz. Ben Dömer de Madre. Desteği için de dinleyicimiz Betül Arım'a... teşekkürlerini sunarak yeni yılın ilk e, iklim için programına başlıyoruz. Evet, Paris Anlaşmasının izinde yürüyoruz ama mesela geçen gün çıkan bir yazı vardı. Erika Spanger, Ziegfried diye bir e, önemli iklim konusunda çalışan bilim insanlarından bir tanesi uzunca bir yazı yazmıştı e, ve şey diyor mesela yani e, kopta Polonya'da ilerleme yapıldı tabii elbette ama uzun vadeli hedefler açısından o kadar uzak ki yani bütün bu kutlamalar biraz boşa oldu falan diyor. Evet. Ve bir buçuk derecelik ısınma ile iki derecelik ısınma arasındaki <gülüyor> farkları da işte ürünlerin vereceği hasat miktarı deniz seviyelerinin yükselmesi... Mercan kayalıklarının ağırması vesaire üzerinden inceleme yapıyor ve durum çok o, hiç parlak görünmüyor. Ama yani umudu kaybetmek de tabii ki e, mümkün değil. Çünkü mücadele varsa umut vardır diye evet. devam ediyor. Bir ilginç raporda geçen hafta denk geldim ben Ömer abi. Belki sizde denk gelmişiz. Gelmişsinizdir. Ee, i̇klim değişikliği akıl sağlığımızı da bozuyor diye bir hmm. rapor. Ee, Amerika'da 2 milyon insanla rastgele seçilen insanla yapılan bir çalışma ve e, iklim değişikliğiyle beraber yaşanan gezegenimizdeki olayların insanların sinir sistemini, ruh sağlığını ve akıl sağlığını görüyoruz. E, olumsuz yönde tetiklediği varsa böyle problemleri bunları katlanarak arttırdığı falan ortaya konmuş. İlginç ve ciddi bir e, çalışma. Tabii hava kirlenmesini de buna eklemek Tabii. lazım. Yani bu da e, beyin de sinir bilimde bilinen e, böyle odaklarda ciddi tahribata yol açıyor ve işte başta e, hastalığı gibi olmak üzere bunama vesaire gibi şeylerde e, ciddi daha çocukluktan başlayarak hatta ana karnından başlayarak insan beyninde problemlere yol açtığını gösteren araştırmalar da yayınlandı. Gayet ciddi yani. Duruma. Ciddi. E, bu aslında e, şey konusunda da e, bize çok fikir veren bir durum. Gelecek konusunda da bazı konularda Ee, yani sağlığı bütüncül olarak ele alan yaklaşımların artık işin içine hava kirliliğini de iklim değişikliğini de katıyor olması gerekiyor. Yani Canan Hoca'nın sadece bize yağ içirmenin ötesinde aslında... Kirli havanın sorumluluğunun da insan sağlığı ve e, ruhsal denge durumunda ne kadar önemli olduğunu anlatan konuşmalar yapıyor olmasında fayda var bundan sonra. Evet bu ruhsal sağlığıyla doğrudan etkisi olmasa bile dolaylı yollardan da başka etkilerini gösterebilecekleri raporlarda yayınlandı geçtiğimiz günler içerisinde. Mesela Aralık 2018'de yapılan Birleşmiş Milletler 24. İklim Zirvesi'nden İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'ndan siz de bahsettiniz Kop. biraz önce. KOP'dan. iklim küresel iklim risk endeksinin e, iklim değişikliğinin 2017 yılında ülkelere mal olması maddi açıdan nelere mal olduğuna dair bir rapor çıktı sadece bir sene içerisinde en minimum rakamlardan bahsediliyor Türkiye'de 1.9 milyar dolarlık bir hasara yol açmış iklim değişikliğiyle beraber gelen felaketler bunlar sadece felaketler hasatla ve tarım ürünlerindeki zararla alakalı doğrudan bağlantı kurulmamış dolaylı bağlantılar kurulmamış doğrudan bağlantılar kuruluyor Ee, ve bunun üzerine baktığınız zaman da fiyat olarak da 1.9 milyar dolarlık bir fatura çıkarılıyor sadece Türkiye'ye bir senelik evet fakat devam ediyor mesela yani Türkiye gibi bir ülke başta olmak üzere pek çok ülkede ne söze ediliyor iklim değişikliğinin yani yetkililer tarafından siyasetçiler tarafından ne de ara veriliyor mesela bu Sabahleyin konuştuk biraz ama bu Samsun açıklarında batan hmm. gemide 6 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinde de kurtarıldığı galiba. Olağanüstü bir eforla Panama Bandıralı bir gemi ne taşıyormuş? Kömür. Kömür mü? Kömür. Ne kömürü? Kok kömür. Kok kömür ya da linyit. <yani>. Linyit <gülüyor> zannetmiyorum. Odun olmaz cinsi. herhalde. Yani ve bunun mesela aralıksız bir şekilde devam ettirdiği büyümek enerji için e, kömüre e, ve diğer bütün fosil yakıtlara ihtiyacımız olduğu gibi ana anlayıştan asla vazgeçilmediği bir durum var. Yani Dar Jamail mesela Truthout internet sitesinde çok yakından takip ediyoruz. Hatta bir de yeni kitabı çıktı daha henüz elimize geçmedi yani benim elime geçmedi. ama bir yıl sonu değerlendirmesi yapmıştı 2018 bizi iklim kıyametine nasıl yaklaştırdı diye 10 madde götürmüş onu ve artık buzların erimesi kuzey kutbundaki yani dört yıl içinde kesin gibi yaz buzunun ortadan kalkacağı yani tek kutuplu dünyaya ulaşacağı Bunu dünya çapındaki Peter Wadams adlı buzul bilimciyle yaptığı bir söyleşiden de okumuştuk zaten. Yani çeşitli feedback loop denen geri besleme mekanizmalarını da harekete geçiriyor. işte albedo etkisi vesaire. Dolayısıyla hem iklimi hem su eksikliğini hem dünyanın... ...ciddi şekilde yiyecek yetiştirme... ...gıda yetiştirme kapasitesinin de... ...derinlemesine etkileneceğini... ...söylüyordu. İkincisi işte... ...bu ısınan... ...sürekli ısınan okyanuslar meselesi... ...eğer okyanuslar emmeseymiş... ...insan kaynaklı bu... Kahraman. ...harareti... ...yani... ...150 yıl içinde... ...hatta 150 yılda değil... ...1955 ile 2010... ...arasındaki şey... ...atmosfere gitseymiş... 36 derecelik bir artış olacakmış. 36 derecelik. Ve biz şu yani anda bile birkaç derecenin ne kadar 37 küçük olduğunu derece, konuşuyoruz. Şu anda 37 derece olsaydı mesela fena mı olurdu? <gülüyor> öyle ee, Dışarıda bir derece. Çok fena olurdu Can. <gülüyor> derece, çok fena olurdu. Klima açık, tişörtlerle, Ocak ayında. Açlıktan ölürdük hep terden. Bizi, öyle söyleyeyim. Bulunmazdık bile ortada herhalde. Evet. Metan, üçüncü madde. Metan tabii o da çok ciddi bir şeye yol açmış durumda artık. Fışkırıyor. Bu, metanın hakkı yenen bir şey bu iklim değişikliğinde. karbondioksitten biraz e, daha az havada asılı kalıyor ama 25 kat, 26 kat. Hatta 28 diyenler de var. 28 daha. bile diyenler var. Kat daha etkili kısa vadede. Bizim için aslında e, karbondioksitten çok daha öldürücü bir gaz şu an için. Evet ve günde e, şu anda mesela e, 41 ton İzlanda'da bir eriyen e, buzuldan tespit çıkardın. edilmiş hı hı. 41 ton ve bu son derece şey yani 136 bin ineğin geğirmesinden ve çıkan metana eşit bir şey sadece bir eriyen buz parçasından evet. olduğu hesaplanıyor. Bizim Türkiye'deki buna en büyük katkımız da Ömer abi barajlar. Barajlar nedeniyle e, nehir yatakları suyun olduğu yerler yemyeşil ve cennet gibi yerler su altında kaldıktan sonra çürüyen ve balçaya dönüşen etrafta da etrafa da metan gazı yayan. ...inanılmaz derecede bir kaynak halinde... ...metan gazı kaynağı halinde barajlar aslında... ...o yüzden hani... ...hep böyle temiz enerji olarak değerlendirirler ya aslında... ...karbondioksitten daha ciddi bir gaz salınımı var aslında... Ama ...metan yani, gazı... ...yani 40 yıl... ...bilemedin azami 50 yıl ömrü olan, olan bir aynen. baraj için... Gene de Ilı Su mesela bilmem 12 bin yıllık 400. medeniyeti de ortadan Aynen. kaldıracak. Baraj yapım çabaları devam ediyor. Mesela orada 400 kilometrelik bir nehir yatan su altında kalacak. Ve o 400 kilometre altında kalacak işte bitki, ağaç ve gazı yayacak şeyleri düşünün artık. Evet çok korkunç. Yani. Şimdi tabii dördüncü yani daha camayeni şöyle kısaca gözden geçirirsek. ...bütün yıl için 2018 için yaptığı değerlendirmede dördüncü sırada da şeyi koymuş orman yangınlarını bu Kanada'da iki, iki sene üst üste gördüğü ülkenin gördüğü en büyük yangınlar oluyor. Tabi Kaliforniya bütün eyaletin gördüğü en büyük yangınlara şey oldu ve bunun tabi bir de başka bir feedback loop dedikleri şeyi var. Yani geri besleme mekanizması e, dedikleri şey o da tabii havaya büyük miktarda karbon ve başka gazlar ne çıkıyor seviliyor. ve havayı da mahvediyor yani evet. büyük ölçüde. Radyasyon da hatta madenlerden çıkıyor. Evet. İşte Queensland'da Avustralya'da da tarihin gördüğü en büyük yangınlar olmuş onu atlamıştım ben mesela bu sene. Ve Yunanistan'ı da tabii takip ettik. Atika başta olmak üzere birçok yerde büyük yangına 100 kişiden fazla öldü. Avrupa'nın 100 yıldır gördüğü en büyük yangındı. Oradan tabii hiç dikkatimizi çekmeyen başka bir şey var. Böcek kıyameti. Bu hakikaten büyük bir felaket ve itibarlı dergilerde de çıktı. Bayağı bir uyarı geliyor artık. Hatta bir tanesi bilim insanlarından biri bu konuda omurgasız hayvanlar üzerinde çalışmalarını yürütüyormuş Connecticut Üniversitesi'nden. Okuduğum en rahatsız edici makale bu demiş. Yani böceklerin %70'inin bir yerde kaybolduğuna dair. Öylesiye korkuyorum demiş. Bilim insanı böyle konuşuyor yani. Çünkü bütün gıda şeyini, tozlamayı filan da içerecek tabii. Bunu şeyde de çok rahat görebiliyoruz Ömer abi. Arılarda da çok rahat görebiliyoruz. Avrupa'da arıların yarısından çoğu kaybedildi. Uludağ Üniversitesi'nin yeni verilerine göre geçen yıl Türkiye ortalaması %40 arı kaybı. Ama bazı noktalarda yüzde yetmişe varıyor. Bunun tek nedeni ilaçlar değil tabii. Tarımda kullanılan ilaçlar değil. Ee, Temel nedenlerinden biri o evet, tabii. Ben mesela arıcılarla konuştuğumda artık Akdeniz'den daha yukarılara doğru çıkmaya başladıklarını söylüyorlar. Çünkü çiçeklenme mevsimi değişiyor iklim evet. değişikliğiyle beraber. Ve daha serin yerlere de gitmeye çalışıyorlar. Evet. Evet. Yani çok acayip mesela... E, bu demin gıdadan bahsettik tamamen kırılmış bir gıda sisteminden, çökmekte olan bir gıda sisteminden bahsediyor Dar Cemal özet yazısında ve Leeds Üniversitesi'nden bir profesör yani hem insan sağlığı hem çevre sağlığı hem iklim perspektifinden sürdürülemez bir gıda sistemine gittiğimizi net olarak söylemiş yani en büyük gıda, üre mısır üreticileri mesela Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin Brezilya, Ukrayna çok ciddi e, derecelerin yükselmesiyle araretin çok ciddi kayıplara mısır kayıplarına uğrayacaklarmış. Ve tabii hiçbirimizin üzerinde durmadığı, itiraf edeyim kendimi de koyuyorum. Yani şu anda diyor Darja Mael 1 milyar insan aç yatağa girdi geçen sene diyor. 2018'de 1 milyar 1 insan. insan. Bu tabii düşünmesi bile insanı ve garantisi var. Bu böyle giderse Bu sayının Artık. hızla artacağına, yükseleceğine filan. Bu da böyle yedinci olarak da tabii... Buna geçen sene sözümüzü böldüm yine Ömer abi. Geçen sene değil bir önceki sene yaşanan bir örnek vardı. Mesela kışın beklenildiği gibi gitmediği için, mevsim normallerinde gitmediği için atılan tohumların çoğu çürümüştü Türkiye'de de. Hmm. Ee, kar yağışı olmayınca evet. buğday olmuyor bu, maalesef. Evet olmuyor. Yedinci noktada yani ye, artık bir makbubun da söylediği gibi büzüşen bir dünyada yaşıyoruz diyor ve sürekli olarak değişmiş bölgeler oluyor, yaşanamayacak yerler, özellikle de bu sıcak dalgaları işte ölçülüyor veya haritalandırılıyor. Maalesef bizim de içinde çok komşularımızın da bulunduğu bölgelerde çok tehlikeli bir gelişme var. Yani sıcak dalgaları, kuraklıklar. Özellikle de son yapılan araştırmalarda Kuzey Afrika ve e, Basra Körfezi ülkelerinde. Yani Kuzey Afrika deyince tabii Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, Sudan, Güney Sudan ve Batı Sahra geliyor. Tunus'un e, şeyin, Fas'ın bir sömürgesi, son sömürge Afrika'daki. E, Basra Körfezi deyince de buyurun komşular Irak, İran. Arkasından da Umman, evet Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Bahreyn. Ya, Irak saydım galiba. Ee, böyle bir durum Basra köfezinde. Tabii bizi pek ilgilendirmediği varsayılan ama mercan kayalıklarının biyolojik çeşitlik açısından fevkalade bir önem taşıyan mercan kayalıklarının durumu başta Avustralya olmak üzere Great Barrier Reef. olmak üzere fevkalade bir yıkıma uğramakta. Bizde de Ömer abi geçen haftanın haberiydi. Bu da yine çok taze bir haber. Ee, Marmara'daki mercanların tamamen hmm. öldüğü tespit edildi maalesef. Ben de gördüm ama işleme fırsatı bulamamıştık. Onu iyi evet. söyledin. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum bunları söylemek ama Marmara'daki mercanların ölümü de dehşet verici Dehşet şey. verici gerçekten. Aynı şekilde yine iklim değişikliğinin sonuçlarından bir tanesini Akdeniz'de yaşıyoruz. O ısı bariyerinin kalkması nedeniyle tropik denizlerden Akdeniz'e akan balık sayısı inanılmaz derecede artıyor. Bini bulmuş durumda bilim insanlarının verdiği rakamlara göre. Yabancı ve istilacı türler. Hani bu böyle basit bir şey de değil. Tropik denizlerden denizlerimize balık geliyor ama ne güzel falan değil. Örneğin işte bir balık türü işte çupraların yumurtalarını yiyor. Bir balık türü hayvanların yumurta bıraktığı balıkların yumurta bıraktığı çayırları tüketiyor falan. Yani artık hayat birbirini yok etmek üzerine kurulu evet, bir düzene doğru gidiyor Akdeniz'de. Yakın ge geçmişte de şeyi okudum ben de aslan balığı. Aslan balığı. balığının çok Akdeniz'de yaygınlaşmış. Çok fazla. Mesela aslan balığı da bizim balıkların yumurtalarıyla besleniyor Beslen ve küçük yavrularıyla besleniyor. Çok güzel bir balık tropik denizlerden gelen ama böyle bir sonucu var. Evet istilacı türler tabi yani dokuzuncu madde olarak daha Cemal'in söylediğini hemen ekleyeyim i̇ki, iki madde kaldı elimizde Birleşmiş Milletler raporu asıl üzerinde durulması gereken yani Kasım ayında bu şey yapılmadan Ekim ayında e, Birleşmiş Milletler açıkladı bunu ve KOP e, zirvesi öncesinde dünyaya yapılmış en önemli uyarılardan biriydi ...yani çok hızlı ve dramatik bir şekilde... ...çarpıcı biçimde radikal... ...değişiklik yapmaz isek... E, ...bir buçuk... ...derecelik Paris'teki... askeri olarak... ...tutulması gereken bir buçuk derecelik... hararet yükselmesini... ...tutamayacağımızı... ...o zamanda... E, böyle ...yarım derecelik bir... ...artışın bile... E, ...mercanları... ...sümüyle neredeyse yüzde doksanın üzerinde doksan beşe kadar verecek şekilde yok edeceğini... ...ve artık kuzey kutbundaki buz, deniz buzunun tamamen yok olmaya doğru hızlı bir şekilde gideceğini... ...ve su stresinin ve onlardan daha az önemli olmayan meselenin en az yüzde elli artacağını söylüyorlar yani... Ve sonuçta 10. madde de son gelişme olarak söylemek mümkünse hep her gün burada bu programda da bütün açık gazete ve diğer açık kişi programlarında da konuştuğumuz şey dünya bu şeye doğru gitmiyor. Yani hedefleri açıkça bilimsel raporların gösterdiği şeye rağmen iklim değişikliği hedeflerine ulaşacak, ulaşmanın çok ötesinde gözüküyoruz ve... İşin ilginç tarafı, bunu görmemiştik, daha önce Meryal anlatıyor. Dünyanın en büyük petrol devlerinden ikisi olan BP ve Shell şirketleri 2017'de iki, bir hesap yapmışlar. Bu açığa çıktı, yani araştırma, kendi iç araştırmalarından çıkan sonuç 2050'de 5 derece. diye barıcan sıcaklık artışını hesap ediyorlarmış. Bp ve Shell gibi çok saygın şirketler ee, iklim değişikliğinin arkasında yani Paris iklim anlaşmasının yani halbuki bütün raporlar şeyi Bp'yı bilmem ama bütün bilimsel raporlar üç buçuk derecenin üzerinde yani üç buçuk derecelik bir sıcaklıkta dünyanın canlıların çok %95'inin filan ayakta kalamayacağını, yok olacağını söylüyorlar. söylüyorlar doğru. E, bütün bunların söyledikleriniz üzerine geçen yılın e, iklim değişikliğine bağlı yaşanan iklim felaketlerine dair bir rapor. Bu da yine çok yeni yayınlanan bir şey Ömer abi. Onu eklemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl e, zararı 1 milyar doların üzerinde olan 10 tane iklim olayı yaşanmış. Ee, şey pardon. Evet 1 milyar dolardan fazla 10 iklim. 7 milyar dolardan fazla olan 4 iklim e, olayı yaşanmış. Kasırga, fırtına, yangın vesaire benzeri gibi. Türkiye'de de bunun maliyeti her geçen gün artıyor insanlara. Evet canım söyledi 1,9 milyar dolar. Yani dolaylı doğrudan. O, o e, verilen evet, rakam. Dolaylı olarak verilen rakam, rakam çok tabii. Tabi, tabi, bu da de, do, direkt verilen bir rakam. Evet. Yani dolaylı verdiğinizde çok çok artıyor. Ee, ama yani beş derece çok korkunçmuş. Hmm, yani. ya, ve yani, biliyorlarmış ve, ve devam ediyor petrol arama. İnsanları boşa söylemiyorlar galiba işte altıncı yok oluşun içindeyiz. <gülüyor> Öyle evet. kesinlikle ama homo sapiens ne demek? Akıllı insan türü. Sırnak içinde kullanalım onu. Peki. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.